Vallahi ben şaşıyorum, bizim milletin cebaliyetini, aklını fikrini görüyorum. Onların o kafayla nasıl yere geri hayal edip şaşıyorum yani, bizim bölüm, geri kalması Ama onlarda sabır sebat var. Öğreneceğim diyor erik. O kaza bunu sokmuş. Sabır sebatla öğreniyor. Bizimki gel geçici, terlemeden kazanmak, okumadan alim bu tarafa gidiyor. Zeki olduğu için. Taşanların hikayesi nikelisi.